Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor <gülüyor> Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar'a hoş geldiniz bir kez daha sevgili severler 8.53 oldu saatimiz macera dolu bir çarşamba sabahında Yağmurlu bir çarşamba sabahında birlikte neler oluyor neler buyursunlar efendim ya, Yağmurlar, yağmurlar, yağmurlar Oktay başka neler oluyor? Valla benim senin söyleyeceğin senin üzerine ekleyebileceğim tek kelime olabilir Onu da herkes tahmin ediyor herhalde Yağmurlar <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler lütfen. Neye öyle çok güzel böyle şey ince ince atıyor ya. Atıyor diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda son anda. Ya yağmur ya, eşkili yağmur ya dışarıda. <gülüyor> Hepimizin e, keyfi yerine gelecek sevgili dinleyiciler. E, bugün o eşkili yağmur yüzünden birazcık geç kaldık. Onun dışında başka bir şeyimiz yok yani. E, Nasıl ki mesela Yemen yağmur yancı şehrimizde trafik felç oluyor. biz de doğrudan yansıyor. Hemen hemen, hemen, hemen kovalarla ekliyor. gidiyoruz. Vericinin suyunu boşaltıyoruz. Geliyoruz. <gülüyor> Egeciğim e, sana zahmet olmazlar. Mikrofonun şu süngeri <gülüyor> çok az altımı bozuyor. Onu bir düzeltebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş <gülüyor> der, süngeri? Ya işte böyle süngeri çileden çıkmış Ege'nin. E, i̇sterseniz hemen gündemimizde neler var bugün? Biliyorsunuz çarşamba. E, çarşamba deyince Her çarşamba olan her çarşamba şey. çarşamba olan şey. E, e, şey mi? Hmm. Ezogenin hikayeler mi yapacağız? Ezogenin hikayeleri bugün yapmayacağız ama, ama ya ofar ya, ya o bir sürpriz ya sizde Ezogelin hikayeleri. İki haftadır çalışıyorum diyorsun abi, iki haftadır bekliyoruz. Tamam iki haftadır artık sabredemedim yani. Bugün i̇ki hafta söyleyeyim? beklediniz, birkaç gün daha bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Çok güzel Herhalde, geliyor. Ezogelin hikayeler cumaları Cuma olacak. Cuma günü olacak. olacak. Şimdi modern hikayeler. sabahların gerçekten vazgeçilmez köşelerinden biri haline gelecek hatırlarsınız. Bugüne kadar burada çok köşeler yaptık ama kaçının ismini sayabilirsiniz deseniz, hiç, hiç. hiçbirini saymayız. Bir de ben konusunu falan da bilmiyorum ya, ya Ezogelin hikayelerin. Ezogelin yani... hikayelerin konusu gerçekten. E, İçimizden hikayeler. Mesela kadın çık... erkek ilişkisi gibi geliyor bana. Bana da mesela Ezogelin diye birinin hikayeleri gibi geliyor. Yani anıları. Ya şimdi hiç ben şey çıtlatmak istemiyorum ama yani gerçekten e, dinle Biraz çıtlatır mısın <gülüyor> Acık Azıcık çıtlatırım sonra ama şöyle söyleyeyim size evet. e, gerçekten herkes kendisinden bir parça bulacak. Anadolu motifleri var mı? Anadolu motifleri e, Anadolu sonuçta bizim e, içimizden bir parça da Anadolu değil mi? Sonuçta ondan onu, onu da, da onu da bulacaksınız. Bak ben sorunda yok demiştim. Rumeli Dedi, Anadolu zorunda. diyenler var. Peki yavrum, Rumeli'den bir şeyler bulacak, Rumeli'den de bulacaksın. Balkanlar. Balkanlardan tabii ki Balkanlar. Yani aslında. Bu Mora yarım tamamen <gülüyor> içine aldı diyebilir miyiz? Bak, Mora yarım. Bak Girit dedi. <gülüyor> Az gel. Rodos. Rodos. Bak ne kadar güzel. Malta. Malta. Ya çok kombine ya, bir hikaye. Işte şöyle bakıyorum da 12 adalar tamamen... <gülüyor> tamamen şeyde sayılıyor yani. Bu Eze Gelin <gülüyor> hikayelerin içinde sayılıyor. Biraz tarih... Şu anda daha da çok meraklandım. Neyse canım onu bir Şu kenara... Şu anda ben de biraz tiksiz... <gülüyor> Ya ben de anlatırken çok heyecanlandım da sonra şöyle dışarıdan çıkıp bir bakınca da bana da bir garip geldi ama sonuçta senaryo üzerine baya çalıştık yani bu Çerkez şey diye bekliyordur doğaçlama. Çerkez, çerkez mi dedim Fahir? Çerkez, çerkez, dedi. çerkez. Evet Çerkez'de var içinde. Ezogenin hikayeler diye biliyorduk. Ama yani bu sonuçta bir Çerkez hikayesi. <gülüyor> Allah Allah. iyice kafam karıştı ya. <gülüyor> ya biraz değişecek yani fikirler değişecek, bakış açıları değişecek. Peki lazım. günümüzde mi geçecek olay? Yani ne geçeceğini de bilmiyorum yani sen mi anlatacaksın? Şöyle bir şey daha yoksa birinin dediğin gibi mesela birinin hikayesi canlandırma olacak? Canlandırma gibi bir şey. Canlandırma yani. mı olacak? Yoksa Şöyle söyleyeyim size. Kitap mı okunacak onu günümüz, da bilmiyoruz yani. Günümüz, günümüzde, günümüzde geçecek elbette. Geçmişte tabii ki geçecek ve İşin enteresan kısmı gelecekte de geçen bir yapım. yani. İşte hep böyle böyle cevaplar veriyor ya. Oy oy valla ben bir anla hazır, anlatırken ediyorum. coşku, heyecan, e ihtiras hepsini doldurdum içime. Sonuçta bir e radyo programında köşe yaparken kim Mora yarım ile anlatabilir ki yaptığı köşeyi? bu ya, onları... yüzden de çok... Valla heyecanlı bekleyiş sürerken isterseniz e şunun Ezegueli'nin hikayelerin tanıtımını bir ee... kez daha dinleyelim. Dinleyebilecek miyiz? Tabii Hı -hı. ki dün dinledik Olur ya. Be. Ezo gelin hikayeler. Vay heyecanlı arttıramayız. Şey <gülüyor> Vay bir şey sorabilir miyim? Soracağım. Bu şimdi programın ismini biz hiç karşımadık sen koydun ya. Evet. Ya yani biz ismini... <gülüyor> <gülüyor> Hayır. O yüzden ben yani bir şey ifade etmiyorum. Ezo gelin hikayeler ya. Mesela, evet, evet. Mesela Ezo gelin hikayeleri olsa, mesela başka bir şey oluyor da Ezo gelin hikayeler bilinçli olan bir isim mi? Yani o sonunda iyi olmaması. Yani tabii ki. O zaman hikayeler ezogelin olmuş oluyor yani. Ee, anlıyorum seni. Öncelikle teşekkür ederim bu dikkatlerle güzel bir soru. Seni... Çok güzel bir soru sordun. Öncelikle bu güzel soru için teşekkür ediyorum. Tabii ki dediğinde haklılık payı var. Ancak <gülüyor> ama yüzde <gülüyor> yirmi ne? Yani e, bu. E, Kişiyi e, yeri geldiğinde birer e, herkes bir, bir zamanı geldiğinde bir ezogelin olacak yani yeri gelecek i̇şte o zaman hikayeler ezogelin e, evet tabii ki dolayısıyla e, o kişiye özel ve o kişilerde e, bu, biz burada ezogelin tanıdığımız tarihten kişiler mi yoksa günlerden geçmişten tabii ki e, sonuçta onlar tarih olduğu için on tarihten Tarihin. ve e, gelecekten. E, Ta, karakterleri seçeceksiniz. Geçmişten sıradan insanlar diyelim. Sıradan sıradan insanların esogelin e, e, e, hikayelerde bulabileceksiniz. bulabileceksiniz. Bütün hepsini bulma imkanına sahip olacaksınız. O zaman şu e, bir daha bir dinleyelim. E, tanıtımı ya. bir daha tanıtımı bir kez daha dinleyelim. Fragmandan, çünkü hikayelerden de parçalar var. Hacal Ay çok de. heyecanlanıyorum. Valla ben de çok heyecan. Her seferinde. Esogelin hikayeler. Ben bunu telefonumun müziği yapacağım. Zaten o uygulamamız da var. Köşe başladıktan sonra mı yapayım yoksa hemen mi yapayım onu karar veremiyorum. Valla Oktay istersen önceden yap çünkü... E... <gülüyor> Pardon, yürümekten açıklamayı alamadım. Yani çok popüler olduğunda tabii fiyatta bir artış evet. olabilir ama şu anda ücretsiz tanıtım e, maksadıyla... E... Anladım. Bu ben neden... anlamadım da korku olsun diye <gülüyor> anladım diyorum evet. Altın tekerlekli valizle kaçık kaçaklık. <gülüyor> kaçakçılık olabilir. Doğru, doğru anladığınız şey var mı <gülüyor> kelime? Söylemedim çünkü hiçbiri. Altın tekerlekli valizle kaçakçılık. kaçakçılık. Doğru evet. Yunanistan ne yapacağını artık şaşırdı. tekerlekli valiz ne ya? Şöyle ki, hani alt, paraları yoktu ağabeyim. saplı olsun bari tekerlek en az görünen tarafı valize. Ege mesela sap sever. Altında ne seversiniz? Ben altında sap severim. Kavradığım şeyin altın olmasını isterim ben. Bak bazısı da tekerlek seviyor yani. Çılgın atıyor. <gülüyor> Yine yanlış yerde kullandım <gülüyor> değil mi? Bir <gülüyor> gündür bunu doğru yerde kullanmaya çalışıyorum olmuyor olmuyor. Ee, bir özel bir hava yoluyla Atina'dan İstanbul'a gelen AV, PK ve SC isimli üç Yunan vatandaşı. Zaten bunların isimleri Yunanca değil mi? Yani ben şimdi orada Evet oku, abi dese ben ne anlarım? Orada başka bir şey dese olsun, ne on, anlarım? Onun da ismi tek fair öyle şu. Dış atlar terminalinden çıkmak isterken şüpheli hareketleriyle polislerin dikkatini çekmiş. Haber <gülüyor> <gülüyor> Ya heyecanlanmışlar çünkü aralarında tartışoğlanmış oğlum sapı yaptıraydı. Oğlum işte tekerlek yaptır fazla uzatma falan diye. Şüpheli hareket ne yapıyorlar yani? İşte bu ben merak ediyorum şeyi mesela uyuşturucu kaçırıyorlar bilmem ne falan böyle. Ha, yutmuş oluyor adam onun stresi o olabilir. Bir, bir oturamıyor falan filan. Yuttuysa tamam onun fiziksel şey vardır da. Hı. Gizli gizli çantasında bir şey var. Ne yapıyor tırnaklarını mı yiyor ona mı şüpheli? Yok bilmiyorum. ya o kopya çeken, adam, mu? Kopya çeken adam heyecanlı düşünse. Etrafa bakıyor falan. Yani etrafa bakıyor bir şey yapıyor bir. Gideceği yola valizine bakmıyor da kim bana bakıyor diye bakıyor falan böyle böyle işler işte ya şüpheli hareket dediğin o. Bu kaçakçılara da yol gösteriyor gibi olmayalım da alsınlar bir tane telefon bu akıllı telefonlardan hmm. versinler kendilerini oyuna. Ya, biraz da sakin sakin, sakin. bir de sakinleştirici şey aldılar yani. mı bitti gitti ya en güzel şekilde ama gene işlerini tabii, yaparlar. Uyuşturucuyu yutan adam diyor ki zaten ben kilo kilo yutmuşum. Daha fazla sakinleştireceğine gerek var ama oral yoldan tüketmesine. Tavsiye tüketmesi ediyor ediyorsun. uzmanlar. Ekipler hemen e, bu şüpheli hareketlerden sonra bagajları almışlar, X-ray'e sokmuşlar. E, yaptığı incelemede tekerleklerin altından olduğu ve boyandığı belirlenmiş. Üç Yunan vatandaşı gözaltına alınmış. Ya adam, altın mı kaçırıyorlar? Altın mı? kaçırıyorlar evet. Hayır ben şey şansım yok mu benim i̇ki ya? İki kilo ben... hem ya. Şimdi Brunei Sultanı geldi ya. T tank şeklinde mi bagaj yapmış? tekerle iki kilo. Olur, olur, olur ya. Ol ol ol Tinen yaptılar herhalde. Bavul treni. <gülüyor> Bir de şey var altında 5. tekerlek oluyor bazılarının o mu acaba? Dengeme. Çünkü 1.800 dese ikna olacak. Ama mı? ona bir kimsenin bir şey dememesi lazım. Brunei Sultan'da altın kaplamalı uçakla geldi. Kimse de Brunei Sultan, Yalnız bunları ya kaçakçı... Öyle bir şey demiyorlar. Ben Benim param var. Ben demek ki altın tekerlek kullanmak istiyorsam altın da... Size ne beyefendi diyememiş mi o... Şey? Brunei Sultan'ın uçağı bozdurma gibi bir şey yoksa demek ki... Kimse teker, şey yapmadı. Tekerleği. Brunei Sultan'ı bir de uçağı kendi kullandı. Hiç şüpheli bir hareket değilim. Bunlar diyor. da bavul Burada kendi da kullandılar ya, diye doğru, tahmin ediyorum. Doğru, doğru. <gülüyor> Ama zaten üzerlerinde de çıkmış. Ha üzerlerinde de altın. mi çıkmış? Takı dökme, dökme altın taşır mı ya bir adam? Normal bir ya adam. Ya takayım ben. Altın. Oktay zamanında Dur, küp taşır Oktay. Küp küpeler falan havalı doğru. olmaya başladığında kimisi kulağında çengelli iğne takıyordu, kimisi bilmem ne takıyor. Efendim ben böyle takı seviyorum dediğinde kim ne, ne diyebiliriz? Diyebilir? Çok doğru söylüyorsun. Dökme altın ondan sonra zinet eşyaları tamam 3 Yunan vatandaşının zinet eşyaları <gülüyor> bak hemen Ege kayacağından çocuklar attı <gülüyor> oldu mu oldu oldu <gülüyor> böyle bir şey ondan sonra hemen gözaltına almışlar almışlar valizi ne yapacağız falan böyle böyle bir adamlar biraz... yüzünden şey oldu Yunanistan batı hep tekerlekli altın çıkarıyorlar valiz <gülüyor> tekerleği durumlar yok demek ya yani millet olsa kamyon lastiğine doldurur bir şey yapar bunların iyice valiz tekerleğine kadar düşmüşler yani Yazıklar olsun. 2 kilogram. Modern sabaklar. Mo modern sabaklar. Modern sabaklar. Ezo Gelin Hikayeler. Valla hep karışacak ya. Yani Telefon da çok girmeye başladı. Telefonum çal, çalıyor gibi hissedeceğim hep bu kimse <gülüyor> sırasında. <gülüyor> ya valla ben de e, bu kadar yoğunlukta gireceğini tahmin etmiyordum. Bana da sürpriz oldu. Nasıl adı teaser? giriyor. giriyordu giriyor ne oluyor? Yani ne bir başlangıç zamanını söylüyor ne, bir, ne bu olacak? Bu meraklandırıcı spot dediğimiz şey bu. Bu merak. <gülüyor> bir arkadaşa San Francisco'ya göndereceksiniz cehennemi. <gülüyor> git Dakota git orada kal. Orada bir süre kal. San Francisco belediyesinde işlerim var. San Francisco değil de Kuzey Dakota'da olaylar olaylar ya. Kuzey Haberiniz Dakota kay Aa, kaynıyor. Dakota, Dakota bulunmaz işin. Hey hey hey. Kuzey Dakota eyaletinin Lakota kasabasına bak bak bak. Bak ne güzel. Eyalete bak, kasabaya gel. <gülüyor> da <gülüyor> Dakota'nın sloganı bu olsun ya. Eğer, ya. Daha doğrusu kasabın sloganı. Öyle bir slogan vardır zaten. Eyalete bak kasap. gel. <gülüyor> Dakota'dakiler kan kardeşler. Dakota'nın yeşili, Lakota'nın... Lakota'nın nesi olur? Nesi? Ne, ne, Kaymaklısı. <gülüyor> <gülüyor> Lakota kasabı olsun ya. <gülüyor> <da>. Teşkilü Lakota, Evet. <gülüyor> bir hukuk savaşı ve olaylar olaylar. 1215 hektarlık bir arazisi var Rodney'nin. buraya kadar problem yok. Problem yok. Rodney Brosworth. Thank you please. mı soruyor. Evet. Aslında kimlerden Rodney diyecektim? Brosnırdılardan Rodney deseydim. Ne mi demek lazım ya bu sonuçta hukuk mücadelesi devam ediyor. Ya nasıl ki bir Tekerlek takmış Ama yok o zaman. Rodney'in çiftliğine zamanında 6 tane inek girmiş. 1200 e, e, 15, 15 hektarlık, hektarlık alana Bu kadar hektarlık alana inek Girenin, girer. Giren, çıkan adet hesabı onun. 7 çocuğu ve eşi Susan'la çiftlikte yaşıyor. Bak 7 çocuk, eşi Susan, 6 da inek, 9 boğaz. Vallahi kaç boğaz etti vallahi yemin ederim 14 boğaz etti. Bir de Roddin'in kendisi etti mi sana 15? Bu de demiş patron ben, benim demiş. O yüzden demiş, ha, demiş eğer patron bensem bu inekleri çıkarırım. Eğer yani, patron ben değilsem demiş. Gel o zaman arazide başına geçer. demiş sen çıkar inekleri. Ee? Ondan sonra bu demiş buranın demiş patronu ben olduğuma göre demiş. Bu demiş inekler demiş artık demiş bizim demiş. Hmm. Biraz daha az demiş olur <gülüyor> bilir mi demiş. Ondan <gülüyor> sonra teslim etmemiş inekleri. Kime? Ee, Adalete. Güvenlik kuvvetlerine. Emniyetin şeyleri mi var orada İnek polisi var İnek polisi Kuzey Dukota abi yani, Amerika'da Lankot öyle Co-Cup diye geçer Bak adam nasıl Bak, biliyor co -cup. Çok güzel filmi vardı onun değil mi <gülüyor> co Van Damen oynuyordu <gülüyor> Değil mi <gülüyor> co diye çok hoş bir film vardı 16 saat süren bir <gülüyor> polis kuşatması başlamış Kimi <gülüyor> İnekleri mi? <gülüyor> <gülüyor> Arazi ya 1215 hektar diyorum size. Ya 1215'i neyle kuşatacaksın ya? Muhac Şafac'ın da bu kadar kuşatma yapılmadı. Neyle kuşatıyorsun adamla kaç bin kişi gibi Lakota eyaletinin Abi, gariban Muhac kuşatma, kuşatma, kuşatma mıydı diye telefon gelecek. <gülüyor> Ayrıca Lakota da kasaba bir kasabadır eyaleti. Biraz kuşatmışlar evet. <gülüyor> Lakota maalesef da bir kasaba olmuş artık. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, güvenlik güçleri predatör tipi bir e, insansız hava aracı ile e, adamın yerini ve silahlı hop olmadığını önce kontrol etmiş. Ne olaylar ya? Amerika'da... İşi şey, gücü yok herhalde. Bu tip şeyler büyük olay yani. yok ya. Yok mu biber gazları bunların? Yok herhalde ya. Sıkacaksın ineğe. İneğin i̇neğe, yesin. adama, sık adama, adama adama yukarıdan. Sonuçta 1215 hektar, hektar alan. Sık oraya da biber gazı ama. Verdim o uçağıyla. E, bir Operasyondan sonra yakalanmış Rodney, SWAT timlerinin yasa dışı davrandığını savunarak davacı olmuş bu sefer. Karşı dava açmış Kontrol hata geçmiyor. Elmiyaman, Ondan sonra şimdi bu e, kuvvet dava mücadeleleri devam ediyor. Evet, siz nasıl oluyordur inek inekleri şey yapmak için. Vay vay vay vay. Yakotta yani. ikiye bölünmüş <Gülüyor> dostluğun ve kardeşliğin kasabası. Ya böyle bir şey Dakota karıştı yani biz burada güle oynaya yaşıyoruz, ya, yaşıyoruz ama, ama Dakota Dakotalıların bir, hali harap içimizin bir tarafı daima buruk. Hangi Dakota diyecek olursanız cevabımız nedir? Kuzey Dakota. Kuzey Dakota'daki Lakota kasabası karıştı. Vallahi çok. <gülüyor> e çok sıkıntı. teşekkür ediyoruz Oktay bizi Lakota'ya götürdün e, ve sağ salim geri Getirdim. getirdin. O. Oh. E, o zaman ben de sizi bir İngiltere'deki e, maceramıza şey yapayım. E, Yaşasın, e, ben, ben çıkacaktım aslında bunlara da ben yıllardır söylediğim şeyi nihayet böyle gazetelerde e, araştırma olarak görünce içimin bir tarafı da hakikaten şey oluyor böyle. Yazık diyorum yani boşa geçirilmiş bir zaman. Harcanıyorum değil mi? Harcanıyorum şey valla. İngiltere'de bir psikoloji profesörü, e, istenilen rüyayı görmeye yardımcı olan bir e, telefon uygulaması geliştirdi. Telefon uygulaması. uygulaması. Evet telefon uygulaması, aplikasyon. Hı hı. E, Dream On adlı programda... Hap dilde apmış. Ap. ap. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> San Francisco'ya toplu gezinlerimiz başlamıştır. <gülüyor> Programda <gülüyor> turla götürelim ya dinleyicilerimizle götürelim. Bir günü komple öyle. 30 kişilik kayıtlarımız <gülüyor> başlamıştı. Ama San Francisco'da bu tip şeyler olursa nereye kaçılacak? O zaman kaçacak yerimiz yok. Yani Atay, Francisco... Yatacak yerimiz yok Oktay o zaman. Kaçış yolu yani San Francisco. Şehir turları Şehir turu ya. Nasıl? Birbirinden kaçacak insanların. Otbüslerle sonra. bineceğiz. Otbüslerle geçiyoruz. Mesela böyle bir durum oldu yani. <gülüyor> şehir. San Francisco, otbüsler... Depar mı at atacak? Tabii Kaçan kişi zaten orada inecek, koşacak nereye gider ne para gider oradan şey yaparız hemen <gülüyor> neyse ona geleceğiz ya bir evet. saniye lütfen buyurun buyurun özür bu Aplikasyondan bahsediyorum birim adlı programda önce uyu, uyu, uyudun tamam mı diyeceksin ki ulan ben bu gece ne görsem çünkü her gün kaç yıldır rüya görüyorsunuz desem ki hani Sizde iz bırakan rüyalar bir elin parmakları kadardır değildir. Onda da ya öleceğin de ya bir şey olacak da macera alacak da ya da çok sevdiğin biriyle beraber olacaksın da falan filan. Ya hiç biriyle. Yani, değil, değil mi? mi? O, o tip rüyalar hep oluyor yani. Şimdi bunu programa giriyorsun, tamam mı? Programa güzel uygulamayı diye edilsin. kalkıyorsun. <gülüyor> Sabı. Mesela diyorsun ki ben plajda olmak istiyorum. Bu gece rüyamda plajda olmak tamam. istiyorum. Nasıl olabilir? Ya yani şimdi mayo may may ilan. Hay hay. Programı kuruyorsun. Uyanmana 20 dakika kal. o seni hissediyor tamam mı? Lak diye oradan ne veriyor sana? Plaj sesi. Plaj sesi veriyor. <gülüyor> <gülüyor> mesela mayo mu? Ma mayo dalga mayo mesela hışırtısı ondan sonracıma dalga sesi efendime söyleyeyim. Ee, bana biraz pilat sesi verebilir misiniz? Arkadaşlar yani, mısır, mısır sesi. mısır sesi bira, Mısırcı sesi bak, süt, Mısır darı. Bak. California diye canlandı <gülüyor> benim gözümde. Süt Mısır darı diye gezen adamı da şey. yani o, o tip nedense. Ben mesela güneşlenirken yanımda denizden çıkmış pis herif yanından geçerken onun Okumları, deniz suyu. Deniz, deniz suyu üst sıçratması 3-4 damla deniz suyu damlaması. Ne kadar yani. güzel. Ses, i̇lla Çiş, ses olması şart mı? Ha, yani. Mesela ormanda olmak istiyorsun. Ne yapıyorsun ormanda olmak için? Ormanda orman sesi. Orman sesi bak. Ne güzel. Orman sesi var. Az kullanılmış. <gülüyor> Mesela tropik orman. Mı? O da olacak tabii. Tam netleştiremiyorum. Tropik orman. orman sesi yapabilirim çünkü benim repertuarımda o var. Evet, Yap bakayım. Bir... <gülüyor> Bende de gece orman sesi var. Odaya <gülüyor> <Oktaydan gülüyor> da bir gece orman sesi alalım. <gülüyor> biraz da rüzgarlıymış. Onu ben, ben de bilmiyordum. Yani Sen fonunu ya ben onun içine bir şey renk katayım. Tamam. gel. Ama o tropik kuş uyur ki gece. Yok başka kuş yapar. Gece şey bozma benim ya. yani. 40 kuş 40 ritim diye bir Niye şey. canım? Yapacak? hafriyatçı kuşlar geceleri çalışırlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Baykuş yapacak herhalde değil mi? Baykuş mu yapacaksın Ya sürpriz Ay, hadi Tamam. Hadi. 40 kuşu var adamın sonuç olarak. Biraz fonu şey yapam Zaten benim ne çıkacak ne ya? Biri yürüyor abi ya da bir hayvan. Niye adamı yürütüyor? Zaten adam bir... yürümüyor canım hayvan, hayvan yürüyor. Hayvan da yürüyor olabilir. Sen hayvan dalda tedirgin oluyorsun. Hayvan ya. dalda. Yerde adam yok diyorsun yani. Hayvan Akşam dalda. Akşam oldu mu el ayak çekiliyor. Uyandığında o zaman şey gör kim yürüdü falan diye huzursuz bir rüya görürsün. Huzurlu rüyaya döner bi misin? Bir ha? şey eksik ya. Onu sen tamamlar mısın? Ne gibi? İşte bilemiyorum. <Gülüyor> Ben bırakıyor muyum Ne tarafı? bu abi ne bu? <gülüyor> <gülüyor> ne? daldan bırakıyor herhalde. Adam abi. yürüyen adamın şey. sıkışmış mi? adam ne yapsın? Aşağı da inemiyor. Adam mı var? Adam değil canım hayvandır. Hayvanına adam muamelesi yapıyorum ben. O da mı hayvan? Kaç tane hayvan oldu ya? Ya abi orman sonuçta çok fazla da şey yapamazsın. Ormanın içinde hayvandan başka bir şey tahayyül edemiyoruz. Farkında mısın? Şu anda yani hala yatak keyfi yapanlar varsa biz de onlara rüya Adam araya tahayyül dedi Doğru iyi yakaladım onu. O müziğiyle orman tahayyülleri. Özür Hocam bir küçük tahayyül alabilir miyiz? Neyse. Ya şimdi yıllarca buna aplikasyona gerek yok. Çünkü... Eğer şey yapıyorsanız ne görmek istiyorsanız ilgili kanallar var televizyonlarda açacaksınız onu sabaha karşı o kadar güzel programlar oluyor belgesel hiç böyle seslerle meslerle yaban değil bilakis ormanın içinden şeylerle. Ben bir kere dışarıdaki <gülüyor> sesin doğrudan rüyama yansımasını çok çirkin şekilde yaşamıştım bir kere mi bu kapuzini şey, müzikli şeyler var ya radyolar mı saatler falan filan ege senin de yani 10 15 <gülüyor> sene önce almış olduğun... ki alış tarih ben yani 60 milyon liraya milyonun milyon olduğu zamanda aldığını biliyorum onun macerası bitmedi. <gülüyor> Bakalım. Bitmeyecek <Becekcek gülüyor> gibi. gibi de duruyor. Şu radyoda saat macerasını bir anlatır mısın? Hakan Peker'im. Barmen minik şarkısını hatırlayanınız var mı? Bar, bar, Barman minik şişe elinde biz çalarız. O hiç durmaz. Oynar yerinde. Eşkili barmen diye göster. Kendime tatil köyünde hissettim <gülüyor> o şarkı yüzünden. Evet. Ve de daha da kötüsü Cüce vardı. Rüyama cüce girdi. Bar tarafında mı, dış tarafta mı? Bar tarafında da görünmüyordu. <gülüyor> Bunun arkasında olduğunda. Arada böyle zıplıyordu. Öyle <gülüyor> korkunç bir rüya. Evet, o yüzden tabii. yani kontrolden <gülüyor> çıkabilir. Inception olur. Inception'a <gülüyor> gider. Evet, e, ETS. E, Aman, e, o ne ya? O ne fayır? Nereden çıktı o bilinç altında? ETS nereden çıktı? Yani? E, şöyle diyecektim. San Fransız turlarımız başlayacaktı. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> modern sabahlar, modern sabahlar. Radiot burası modern sabahlar devam ediyor sana severler. Bu saat içinde dinleyeceğimiz bir adet daha ezogenin hikayeler tanıtımı var. Onun hemen hatırlatmasını yapalım. Gündemimize dönelim buyursunlar efendim. Kaçırmayın gibi söyledin değil mi? Aha. Evet. Çok güzel oldu bu ya. Evet ee, şöyle bir bakalım. Buyursunlar. Bakalım bakalım neler var neler. Oo, neler neler. Evet sevgili dinleyiciler dünyada neler oluyor? Şey satıldı. Instag Instagram. Instagram'ı sattılar bir buçuk sene önce kuruldu ne bir gelirleri var ne bir şeyleri var bir milyar dolara satıldı ondan sonra iki ortağıyla on bir çalışanını milyoner yaptı reklam yok üyelik ücreti yok hiçbir gelir yok ama bakıyoruz da bir milyar Biliyorsun. dolar nereye gidiyor nereye gidiyor nereye gidiyor Sen benim çektiğim fotoğraflara gidiyor Yani işte öyle oradan siz o kadar fotoğraf... fotoğraf çektik öyle 3 5 güş bizim de hakkımız olsa evet. gerek Yani evet siz ben Instagram'a benim bir iki tane fotoğraf dışında herhangi bir kaydım düşmedi bugüne yani çok şeyler kadar Aa, ben ama. de yükledim ya Abi, benim de payım var o paralar Gidin hakkınızı Onlar da arayın. dahil mi bu fiyatın içine Tabi dahil onlar fotoğrafları vermişler zaten 1 milyon doları 1 milyar vererek, dolar 1 milyar doları vererek şeyi alıyor değil mi o fotoğrafları fotoğraf. fotoğraflarımızı da aldı. Tabi hepsini aldı. Vallahi çok güzel yani. Bir Bilmiyorum. mesela orada bir tane böyle vapurun kenarında çay vardı. O fotoğrafı koymuştum ben. Lomo filtresiyle. ve zaten bir iki fotoğraf için özellikle istemiş bu. Hangi Muzuk fotoğraf? Erberg. Onlar belli. Hangi ha? fotoğraf olduğu belli olmasın diye böyle öyle bir şey, açıklamayı. Bir şey dememiş ama ben tahmin ediyorum o fotoğraflardan bir var. kesin fix, fix. Benim bir tane şey fotoğrafım vardı. Kedi var benim bir kedi. Kediden bahsediyorsunuz. Benim şey. hiç kedi yoktu. Şey var bir tane böyle tren. Aha. O bir çocuk kız şeyde tren e, pencereden bakıyor erkek de ona bir şey çiçek veriyor siyah beyaz. Ma tamamen mi siyah beyaz? Tamamen siyah beyaz. <gülüyor> o zaman hepsi <gülüyor> siyah beyaz <gülüyor> tren çiçek. Aslında gül kırmızı mı? Ama... Kırmızı yapsaydın orada çok çok Yok, şeyler oynar. Fotoğraf siyah beyaz ya. Ya orada tamam. işte okta. Keşke şey, biraz şey, büyük yapayım. düşünseydin, biraz büyük düşünseydin. Keşke ama işte. 1 milyar dolarsa ben söyleyeyim size en kötü en kötü ben size söyleyeyim senin o vapur fotoğrafın 500 bin dolar falan eder Oktay benim size, o siyah beyaz fotoğrafı ona birkaç dolar verirlerse öp başına koy hadi ya Ya, ya cüzdan da hatıra parası diye taşırsın Zuckerberg'den diye Dear Oktay diye yazar Aratın üzerinde mi? Aha, şeyiniz bol olsun. Hemen Ömer Çalakıl'a götürürüm. Neyiniz bol olsun? <gülüyor> ne demek istiyor? Bir doların üzerine bunu yazarak diye. Şeyin bol olsun. Üç hafta konuşurlar. Lan neyin bol olsun denir bir şey açınca. Ne açtığına bağlı Fahir. Yani. Ruhsatın bol olsun. Yok ruhsatın <gülüyor> bol olsun. açıyorsun? Ya dükkan açıyorsun. Neyin bol olsun denir? Kazancın bol olsun. Kazancın bol olsun. Bereketli olsun. olsun. Bereketli olsun. olsun. Allah mahcup etmesin. Mahcup etmesin. Yani. Bak. Utandırmasın. Ya. Yani. <gülüyor> İyi tamam işte onlardan biri tam olarak bilmiyorum ama inşallah inşallah inşallah hadi Oktay'cım hadi ben hala sayıyorum <gülüyor> hadi bakalım ee, şimdi e, biraz da siyaset diyoruz o zaman hay hay e, Fransa'da ve Amerika'da e, başkanların rakipleri tek tek belli oluyor. Obama'nın rakibi kim? Babamın cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney oldu. Ee, önümüzdeki günlerde uzun uzun gazetelerimizde görür tanırız kendisine. Ee, mesela Fransa'da Cumhurbaşkanı seçimde yaklaşırken e, Jean-Luc Mélenchon galiba e, First Lady'nin hastasıyım demiş rakibi. Nasıl ya? Allah Sarkozy'nin rakibi olan e, beyefendi. Yani iki cephede birden savaşacak. Valla adamı siyasi, var ya hep. Karısını korumak için. Yumuşak karnından vuruyorlar ya. ile görüşlerimiz tamamen farklı ama eşi çok özel birisi demiş. <gülüyor> Böyle adamla da zor ya mücadele etmek. Yani şey siyasi vermeye çalışıyor vermeye çalışıyor? Valla hakikaten e, ansaplarını bozmaya çalışıyor. Karla'ya buradan e, şey mi vermeye çalışıyor? Sinyal mi vermeye çalışıyor? Hani sen, Sen de Cumhurbaşkanı seviyorsun. Seviyorsun, ben de olacağım. O zaman ben de Cumhurbaşkanı olacağım. Diye bu, mi acaba? Karlı Bruni'nin sesini çok seviyorum demiş. Ve bu açıklamayı yapan... İlk e, siyasetçi olmayı bırak, ilk kişi galiba ya bu açıklamayı daha önce biri yapmadı herhalde. Açık açık yapan yok Yok hocam. çok seviyorum sesini demiş. Birkaç yıl önce çıkardığı albümü sürekli Lupe alıyorum baştan sona dinliyorum demiş. Arabada kasedi var demiş. Hiç demiş Şafıl'a elim gitmiyor demiş ya Şafıl. Şafıl <gülüyor> ne diyorsunuz be Şafıl değil demiş. Hep demiş bu Hep almak istiyorum demiş. Eşi olduğu e, gerekçesiyle Carly Bruni'yle Sarkozy ile e, falan filan. Ee, onunla ayrı görüşle taşıyorum ama Carla e, Bruni ne zannediyor bana seks mıdır, mıdır? Yani, ne mıdır şey gibi Carla Bruni sanki Cüm Fransız Cumhurbaşkanlığı'nın demirbaşı olarak kaydedildi de evet. yarın öbür gün şey olacak <gülüyor> Karla Bruni zaten seviyordum iyi oldu mu diyecek <gülüyor> yok o, o kadro suda dolu çünkü bildiğim kadarıyla eşi var kendisinin zaten var. Yani... ya eşi de mi hiç uyarmıyor ya yazıktır bir o kadar günahtır ya bu ayıptır ya Lan nasıl bir şey bu böyle ya? Vallahi Cumhurbaşkanlığı olmaktan soğudum Karlıburun'ı yaşamıyla Fr Fr Fransa'da yani. Bir <gülüyor> <gülüyor> tekrar söyleyeyim. Ben. Yaşamıyla icraatlarıyla özel birisi diye konuşmuş. Vallahi Siz dan... demiş, biraz da demişler. Alkolü <gülüyor> müsünüz? Şeyden bahsetti ya kaç oy bekliyor? Yüzde on beş oy bekliyorum demiş. <gülüyor> Sonunda. Değilir git demiş, yüzde on beş oyla Karlıburun'ı şeyini gözünü boyacaksın? Sarkozy zamanında yüzde elli oyla gelmedi mi? Al işte adamın aynı pozisyonda oluyorsun. Fahir şimdi düşürüz lafına. Yani hayır ben adama bir sinir oldum da ne diyeceğimi şaşırdım Oktay. Doğru. Ta tamam. Tarafımı seçemedim yani ayaklarım dolandı birbirine. Tarafımız belli Carla Bruni tarafındayız. Biz her zaman ma mağdurun yanındayız. <gülüyor> Bizde her yer karla Bruni. Bak ne güzel söyledi adam. Karla Peki var. o zaman hadi bakalım biraz da biraz da İsrail diyoruz. Hoppa casus böcekler geliyor diye bugün e, gazeteler feryat Bildiğin mı? Yan? böcek mi yoksa küçük aletlere böcek mi diyorlar. E, yok yok şöyle diyor Eee bir laboratuvar, havacılık laboratuvarı böceklerin uçuşunu uzaktan kontrol etmeye yarayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Hmm. Ee, böcekler insansız hava araçları gibi kullanılabilecek. Bilim insanları 3 santim boyundaki bu e, bir uçak imal edecek. Lan, ne demişler? Onunla uğraşalım. Biz burada böcekler var. Ondan sonra e, böceklerin üstüne şey çakarız. Ne çakarız? Kamera. Kamera. Mıknatıs. Mıknatıs. Kamera. Ne varsa teknolojik olarak. İzleme şeyi. Aha. Jingosu. İzlemeci. <gülüyor> yayınımıza sene süre... ay yanlışalnız <gülüyor> hay Allah yayınımızı bir sürü ara vermek zorunda kaldık özür dileriz ee, işte bunları sağa sola salacı yaz demişler herkes artık demişler yeter artık ya yani kendinize de bir çeki düzen verin ya yani küçücük böceği ya böcek yani böcek dediğin bildiğimiz tipte böcek şeklinde olacak. Valla yok işte çekirge tipi uçağın kaçan bir öyle bir şeyler de üstüne. Yani iri tip böcek öyle küçük tip böcek değil ya. 3 santimlik uçakla uğraşmayalım deyip hazır bunun yapılmışını düşünerek üstüne, bemişler, üstüne kameraya uygun kameraya, böcek. U, kameraya uygun, onu Kameranın ağırlığını tırnak içinde taşıyabilecek çapta böcekler. Kamerada beni taşıyabilecek bir böcek istiyorum demiş zaten. O zaman DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD <Gülüyor> Esas Japonya'dan bir haber var. Esa, Şimdi, e, o değil de esas Japonya'ya gel Oktay. Esas. <gülüyor> aynı aynı e, tip bir haber. Japonlar e, en zeki robot diye bir şey ürettiler. Hadi bakalım. E, e, şu anda teyaffuz edemiyorum. Ne bunun ismi? Hanımefendinin. Ha şartlarını ver. Zaten adalete mütkün <gülüyor> etmiş bir robot. <gülüyor> GF. <gülüyor> Hong Kong'da tanıtılmış. E, i̇nsan sesini taklit ediyor, konuşuyor, şarkı söylüyor. Et et gibi. Ne nasıl insan sesini taklit ediyor dedi. Şey mi diyor mesela? Uygulama vardı da biz mi yüklemedik? Bak mesela ne güzel adam ses taklidi yaptı. <gülüyor> Analiz edemez hiçbir makine <gülüyor> dünya üzerindeki Hiç. kimin yaptığını bunu. <gülüyor> Kadın robot 65 tane mimi varmış. O zaman Yasemin Yalçın Mim gibi bir şey mi? Mimi. Yasemin Yalçın mı? O da yani... taklitçiydi çünkü. Ha. İnce ince Yasemince. Tamam. A, mimik. Onun kaç tane mimiği var? Onun 30-35 tane mimiği var. Çok üst seviyeye çıkmış. 15'i bayramlık, 15'i idamlık olmak üzere. Biz zaten onun mimik sayısını biliyoruz. Bir de Burhan Çiçek'in sesinin oktavının sayısını biliyorum ben. 4,5-5 oktav kadar bir sesi var diye biliyorum. Burhan Çi Çiçek'in. Neydi o çocuğun? Ne Burhan Çiçek'in? Yani ya? oktav oynar mevsimine göre demiş. Bu neydi o? <gülüyor> Hayır, bulunduğu yüksekliğe göre oynuyormuş. Yani şey diyesin. Taş soyatlı çocuğun adı neydi? Taş mı? Atilla ha? Taş. Atilla Taş. Aa, taş devri diye program yapıyor. Nasıl Aa tabii canım. Taş Devri diye programı devri var. Taş Devri diye programı var tabii ya. Bu yani günümüzde geçiyor Bedi. Yani <gülüyor> günümüzde <gülüyor> Anadolu, Anadolu'da geçiyor. <gülüyor> Yeni bu aralar yapıyor. Yani 65 tane mimi var. Hiç böyle türlü türlü huyum var. Huy, huyu uyu var ya robotun. Vallahi billah. Hadi hayırlı olsun. <gülüyor> Japonya'da robot var da. Bizi mi katılıyor. Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. <gülüyor> tüm dünyada.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 3000 kişilik konser alanı ve Radyotu Şehir Stüdyosu'na sahip sokakta... ...ilk açık hava konserine biletler Cuma günü itibariyle embali bilette. Ayrıntılı bilgi için 210-30-30. Sokakta da hayatın sesini aç. Radyo TÜ Resmeniz son dakikaları. Görün istiyor ki bu son dakikalarda Neş Bey'le, espriyle... ...şak şakayla geçsin buyursunlar efendim. Çok güzel esprilerimiz var ama yayın akışımız ee, uygun mu çünkü... Ezogel Ezogel'in ezegeni değil değil. Tanıtıma e, girmedi, e, girmedi e, çünkü iki e. saattir takip ediyorum kaydedeceğim. Gösede mi çekeceksin telefonumu? Ha telefonla. Ha girmedi, ha, girecek şey, mi yani Şey ya. melodi yapmak için mi gireceksin? Evet. Ha tamam olabilir ama onu güzel yakalamak lazım. Başına sonda konuşma olmasın çünkü o zaman hani telefonu çaldığı zaman şey Allah, Allah. Allah. işte bunu kaydedemeyeceğim bak. Üstüne konuştunuz ya. Ezogelin Hikayeler Çok güzel ya. Yani. Bu uzun versiyonuydu. Oktay ben onu sağlarım sana ya. yani. Gerçekten, sonucu, gerçekten gönderir misin? Sana ben sana gönderirim. Bir ya. yere pezogelin hikayeler diye bir şey yazmadan sen bana gönderebilir misin? Pezogelin hikayeler bir... Polifonik uygulama o. Polifonik ezogen hikayeler. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu demin <değil> dinlediğimizi. Başka <Gülüyor> <Polyfonik Gülüyor> hikayelere gider çünkü. <Gülüyor> Ya bir iki tane haberi verelim Buyurun, hızlı öyle hızlı kapatalım ver hızlı Bir ee, ya... yeni bir haber anlayışımız vardı ya. Evet tabii canım. Neydi o? Nasıl? Bir iki hafta önce. Küpeşte ben... haberler mi? Aa önce vardı. Flash haber mi oluyordu böyle bir özel bir haber. Küpeşte haber miydi o? Küpeşte haberdi. Küpeşte haber biliyorsun kuşar ha, şeyde iç içe... kaldırdı radyo. Ha iç içe haberler Kü miydi? Anında haberler ha, miydi? Evet ne haberler? bu ya? Neydi haberler? Ne, Çığır açan haberler yok. Onun gibi bir şeydi ya. Allah Allah neydi ya? Evet ya bir, bir şeydi neydi hatırlayamıyoruz bak. O çok güzel. Ne Ne? O abi? çok güzel <gülüyor> haberdi. Keşke onunla Onun da şey. vardı <gülüyor> şeyi. Sinyal müziği falan onu da yok muydu? Sinyal müziği var da. Sinyal, Sinyal müziği yok. duruyor mu? <gülüyor> Sinyal müziği duruyor da yani seslendirilmemiş haliba şu. Yok işte abi bu sesi olmayınca da. Baya yarısı yok yani. yani. Ne yarısı ya? Ne yarısı? <gülüyor> ne yarısı? <yiyemsi? gülüyor> Peki o zaman bugün ne yakışırle bitirelim. Japon elektronik devi Sony'nin son, son. de mi? Sony geldi. Nasıl? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gazeteler <gülüyor> böyle verdiler. Ve Vatan Gazetesi'ni ne yapıyoruz? Yani, San Francisco Vatan. <gülüyor> San Francisco Vatan. <gülüyor> San Francisco acı Batanın San Francisco'yı Yeterli. Alması. Yeterli. Bir şey soracağım ya. San Francisco buyurun. Bize her yer San Francisco. Vatan evet. San Francisco'sun. Ee, şey soracağım. Bu markayı rahat rahat veriyoruz ya. Evet. Batıyor. Batıyor mi? diyor ya. Tabii, diyor. tabii yani mesela taba da aynı şey oldu ya biliyorsun. Niye diyoruz bu marka verirken? Batıyor ya. Ne olabilir ki yani en nihayetinde? Evet, Japon elektronik devrininde acaba sonu mu geliyor adlı haberimize bir göz attıktan sonra arzu ederseniz diğer önemli ve güzel bir iki haberimizdi. Şey konuşuyorlardır Bu ya şirketten. <gülüyor> Walkman devri bitmeye de iyidir. O Walkman iyiydi. O kasetler bitmeye de iyidir. Evet. Ürküten Sıtma uyarımızı da yapalım bu arada. Ürküten Sıtma. Tehlikeli mi? Bil yani? Bilgisayarınızda Ürküten Sıtma diye bir dosya açabilirsiniz. O tehlikeli, tehlikeli. Urku, Urkutensitma.zip <gülüyor> Bir zip dosyasının daha sonuna geldik. Programın da sonuna geldik bu arada. Esas Dünya Porno haritası çıkmış. Onu yarın artık. Dünya Porno haritası ne deyince akansılar durdun. Porno müziğine de benziyordu. Onlar <gülüyor> Ben ya. hiç izlemedim de arkadaşlarım bana dinlettiği şeyler. şeyler. Evet. <gülüyor> Valla en çok e, izlenen şeymiş ya Amerika'da. Allah Amerika Allah. değil ya. dünya internette. E, dünya çapında yapılan bir araştırmada. Akasya dura. Yani şaşırtıcı olmasın senin için. Ne kadar uyduruk bir şey giriyor bak. Dünya çapında yapılan bir araştırma deyince bütün benim şeyim güvenim sarsılıyor ya. Dünya çapında demek. Neyse en çok tıklanan sitelerin burada isimleri var ama ben bu siteleri tipte giremezdim. istemiyorum. Hayır vermek istemiyorsun değil. veremem. <gülüyor> İstesen de veremem. Ama zaten 5 site var. Bu 5 site tip kararıyla Türkiye'de yasak. Yasak. E, verebilirsin o zaman. Rahat rahat verebilirim yani. Yasaksa yani. Yani. rahat rahat verebilirsin. Ama şimdi gizli yolları teşvik etmiş olursun. Yasaksa bir yerde. Amerika'nın en çok girdiği 5 siteyi biz giremiyor muyuz? Giremiyoruz. Neden? Çünkü e, tip kararıyla yasaklı. Tamam. Ee, ne oldu 4. Oktan, 4. Esas duruşa geçtim de daha Sanki da elimden bir şey gelmiyor yani. Sanki internet sansürü çok şaşırtıcı bir şeymiş gibi. Aa falan dememizi bekledim galiba. Yani sansür tabii ki bizde internetin yarısı sansürlü o yüzden Sensored. sıkıntılı değil. Ee, YouTube'u bile kapatmış. Beni kır... kırsan da iyi bir şey söylediğin için itiraz etmiyorum söylediğine. <gülüyor> Dünyada 260 milyon internet sitesi varmış. Ha? Şunun bir sayısı verildiğin ihayet <gülüyor> ya. 260 milyon. Gez gez dolaş. Çok... Sonra diyene internette İnternette Çok... geziyorum. Ne kadarını gezdin? Ya kaç tane gezdin? Çok affedersin. 50-55 bin. Pardon da yalan söylüyorsun. Neden? 260 milyon. Ben çünkü diyalıklar aynı kim, anda Şimdi kim konuşuyor Faibbi <gülüyor> bir ben anlamadım. Galiba üç kişi konuşuyor. <gülüyor> üç kişi konuşuyor. Ben de anlatıcı ya <gülüyor> Ondan <gülüyor> <Demi> ben normalde <de, gülüyor> <gülüyor> diyalog ben... takip edebiliyorsun. Şimdi ama biz bir, buraya, kişi, bugün... bir kişi daha geldi. Fark ettin <gülüyor> mi en son? Ben de anlatıcı olacağım diye bir kişi daha Dört kişi oldular. Beyler bugün biraz acık geç geldik diye. Şu anda süremizi aşmış durumdayız. İçeriden şefimle... Güzel girilen çok çok aştık Sü sürelerden işaret ediyorlar. Ve ben sınırı de... aştık. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> İşareti e, görüyoruz ve bir iki tane istatistik var onu söyleyeyim mi ben? Dakikada 2 milyon kişi porno izliyormuş dünyada. Ya Oktar, evet. yazık ya bu, bu adamların iş gücü yok mu ya? Bir tanesi bile... Bir ülkemizde değil. Neden? Çünkü bunlar yasaklı. Yasaklı zaten yasaklı. <gülüyor> Neyse o pis pis adamlarla karşılaşmıyoruz sokaklarımızla. 6000 site şu ana kadar Türkiye'de yasaklı. 6000? 6 tam rakamı verdiler mi? Sadece porno sitesi bu. Daha ne siteler? Daha ne de, canım yani. Ya. Yani, yani. Sonuçta öyle. 260 milyon site var ya öyle düşünün. Daha çok yasaklamamız gerekiyor. Kim bilir onlar arasında girilebilen ne siteler vardır ülkemizden. Sonuçta bir de şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'de yasaklı olan hiçbir site sitelik faaliyetinden dolayı yasaklı değil.